Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, sesle ilgili bir kontrol yapalım. Ses geliyor değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, e, sizlerle ilk dersimizi yapıyoruz. Önceki iki hafta tatil ve benim bir sempozyum katılımımsı e, olmam sebebiyle ders yapamadık. Ee, bu akşam ilk dersimizi yapacağız. Ee, ve duyuru yapıldığını e, biliyorum. E, cumartesi, yarın ve pazar günü önceki iki hafta yapamadığımız tedavi derslerini yaparak e, hafta sonu e, olmamız gereken yere yetişeceğiz inşallah. Ve önümüzdeki cumada dördüncü hafta dersine devam edeceğiz. E, yalnız arkadaşlar bir hususun altını çizmek istiyorum. E, bizim e, derslerimiz e, 100 dakika, 50 dakika şeklinde de yapma hakkımız var, imkanımız var. Ben diğer sınıfla 100 dakika yaptım ve şimdi 10 dakika ara verip sizin sınıfla yapacağım. Bunu ilk haftadan söylemek istiyorum arkadaşlar. Diğer sınıfta da girebilirsiniz, daha uzun bir şekilde orada anlatıyorum derse. O dersi 100 dakika yapacağız. Yani Hangi şubeyle ile? E, D şubesi ile e, saat, cuma akşamları yedideki dersimiz 100 dakika e, 7 ve e, 8.50 arasında e, bu dersi de 9-9.50 arasında yapacağım arkadaşlar. Şimdi o e, sebeple hemen bir önce derse geçmemiz lazım. Arkadaşlar İslam felsefesi e, dersi <gülüyor> diğer arkadaşlarımıza alalım. <gülüyor> Lajhat Fakültesinde e, lisansta dördüncü sınıfta 2 dönem olarak okutulan bir ders, dolayısıyla e, 28 haftalık bir müfredat e, içerisinde biz programımızı takip ediyoruz. E, bir hafta ise e, tek dönemlik bir ders. E, bu e, dersin e, şeyi de e, materyalleri de o sebeple o uzun müfredata göre daha kısa oluyor. Bu e, okuduğumuz notları bizim Fükültemizin hocalarından e, Ömer Mahir Aktaş hoca hazırladı. Ve bunları takip ediyoruz. Geçen senede, önceki senede bu derslerde bu notları takip ettik. Şimdi arkadaşlar ilk e, akşamımızın ilk dersimizin konusu e, birçok e, ilim dalında, birçok e, branşta o branşın e, adının ne olduğu, e, hangi alanları, neyi kapsadığı, e, mahiyetin ne olduğu e, meselelerine ayrılır. Bu bizim klasik dönemde de e, böyledir arkadaşlar. Birçok ilim dalının başında, mesela tıpla ilgili bir kitabın başında tıp ilminin adı, e, konusu, amacı, mahiyeti, sonra e, faydası gibi hususlar, yani bir tür giriş e, mesabesindedir o konular. E, bu anlamda bizim... E, Modern dönemde de bu gelenek bir anlamda devam ediyor. Fakat bir farkla e, İslam felsefesi, rahiyat alanındaki diğer branşlara göre e, daha tartışmalı e, disiplinlerden bir tanesi. Şu açıdan bir tartışma var. E, biz bu alana klasik dönemde Hikmetül El Hikmetür İslamiye diyoruz. Yani İslam felsefesi, İslam bilgeliği. E, fakat buna modern dönemde, özellikle bu alanda en önemli e, araştırmaları yaptıkları için görüşlerine mutlaka bakmamız gereken oryantalistler ise başka bazı adlandırmalar yapıyorlar ve başka bazı içerikler teklif ediyorlar. O sebeple onların görüşlerinden sonra da yeni bir literatür ortaya çıkıyor ve bir anlamda onların görüşlerine bir tür cevap verme durumu oluyor. İslam felsefesiyle ilgili böyle bir durum var ama fıkıh kelam için bu nispetenlik böyle değildir. Bu anlamda bir tartışma yoktur ama bizim alanla ilgili böyle bir tartışma var. Yani oryantalistler bin yıla yakın olarak bizim e, İslam felsefesi ve İdbis, İslam bilimi diye olarak kullandığımız bu kavrama Arapça felsefe veya Arap felsefesi dedikleri için e, onların görüşlerine bir tür cevap verme durumu gerekiyor. İşte bu giriş dersleri bu e, meseleleri inceliyor arkadaşlar. Şimdi giriş dersimizin ilk başlığı İslam felsefesinin mahiyeti ve bu tabirin kullanımı Öncelikle arkadaşlar burada iki konu var. Şu birinci başlıkta. Bir, bu branşın yani İslam felsefesi e, tabirinin e, ne anlama geldiği üzerinde duracağız. Ondan sonra mahiyeti üzerinde duracağız. İslam felsefesi arkadaşlar e, iki kavram iki kelimeden oluşan bir e, adlandırma. İslam ve felsefe. E, notlarımızın ki, devam eden kısmında bu iki Kavramın e, içeriği üzerinde duracağız şimdi yazar öncelikle burada bir yöntem olarak aşağıdaki kısımın bunu görüyoruz öncelikle kendi tezini ortaya koyuyor kendi teklifini yapıyor sonra e, karşı teklifleri e, ve görüşleri ortaya koyup onları eleştirisini yapıyor kendi görüşü şu arkadaşlar alt olarak e, görüyorsunuz 5. E, sayfada İslam felsefesi bir tanımını yapıyor Zaten adlandırma olarak da İslam felsefesini kullanıyor. Başlıkta da dersin adında da olduğu gibi. Makale başlığında da ve alt başlıklarda da hep İslam felsefesi. Birazdan bu adlandırmaya geçeceğiz arkadaşlar. Ama öncesinde onun tanımı nedir bu? İslam felsefesiyle arkadaşlar yazarımızın kastettiği sadece bizim medeniyetimizde Kimdi, Farabi, i̇bn Sina, İbn-i gibi düşünürlerin, filozofların ...ortaya koyduğu felsefeye İslam felsefesi demiyor, daha geniş bir e, çerçeveden olaya bakıyor, meseleye bakıyor ve... İslam felsefesiyle İslam kültür ve medeniyeti içerisinde geliştirilmiş e, felsefelerin hepsini tastediyor. E, bunun ne olduğunu dersimizin sonlarına doğru huzığa e, kavuşturacağız. Orada aydınlanacak mesele ama e, bu şekliyle biraz muğlak e, ve soyut durduğunun da farkında olduğum için biraz bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Yazarın İslam felsefesiyle kastettiği sadece bu filozofların bizim klasik filozofların e, felsefe ve felsefe sistemleri değil. Başka disiplinleri de bunun altında görüyor. Nedir o başka disiplinler arkadaşlar? Göreceğiz dersin sonunda. Kelam da bir felsefedir diyor yazar. Tasavvuf da bir felsefe türüdür. E, dil felsefesi e, dil ilimleri bilimleri bir felsefe türüdür. Siyaset e, düşüncesi, siyaset teorisi bir felsefe türüdür. Tarih tarih felsefesi bakımından bir felsefe türüdür. Usul ilimleri yani fıkıh usulü bir felsefe türüdür. Çünkü orada bir içtihat teorisi geliştiriyor. Düşünürler, ulema. E, ve aynı şekilde e, ahlak, ahlak felsefesi. Bunların her birisi felsefenin alt dallarıdır. Dolayısıyla biz felsefe dediğimizde bütün bunları kastetmiş oluyoruz diyor yazar. Diğer sınıfta da dersin başında şöyle bir tablo ben çizmelerini önerdim arkadaşlara. Burada yazarın esinlendiği özellikle kişilerden birisi İzmirli İsmail Hakkı'dır ve İzmirli İsmail Hakkı İslam felsefesinin arkadaşlar. Kelam, fasavuf, usul ilmi ve yine filozofların, İslam filozoflarının felsefesi ve bir de selefi düşünceden müteşekkil bir düşünce sistemi olduğunu düşünüyor. Yani beş tane alt maddesi var. İslam felsefesi üst bir kavram, şemsiye bir kavram. Bunun alt maddeleri filozofların, yani felsefe dediğimiz bizim, ilk felsefesine bu birinci madde diyoruz. İkinci olarak kelam, sonra tasavvuf, sonra usul ilimleri ve beşinci olarak da Ahmet İlhanberle ve takipçilerinin öncülük ettiği serifi düşünce. Bunların her birisi ayrı ayrı bir felsefe türüdür. E, hepsine biz bunların İslam felsefesi diyoruz <gülüyor> arkadaşlar. İşte burada yazarın kastettiği şey o. Yani İslam felsefesi, İslam kültür ve medeniyeti içerisinde geliştirilmiş felsefelerin genel adıdır dediğimizde e, yazarın kastettiği şey bu. Şimdi kendi teorisini ortaya koyuyor, kendi tezini ortaya attı, e, bunu açıyor ve adlandırma meselesi üzerinde duruyor. Bu önemli bir husus arkadaşlar, adlandırma sorunu. Adlandırma ile ilgili olarak da şunu biz söylememiz lazım. İslam felsefesi iki kavramdan oluşan bir tabir. Burada İslam ve felsefe ile ne kastediliyor? Şimdi onun üzerinde duralım. İslam ile kastedilen şey arkadaşlar yazarın da söylediği gibi bir din olarak yani İslam kastedilmiyor. Çünkü İslam felsefesi dediğimizde biz bir din olarak İslam'ın felsefesini yapmaya kalkarsak o zaman İslam'ın vahiy ortaya koyduğu ilkelerin eleştirisine onların bir kritiğini yapması asla mümkün olmaz. Sayfa 6'nın ilk paragrafında arkadaşlar özellikle buraya not ediniz. Burada gerekçesini söylüyor. İslam felsefesindeki İslam bir din olarak İslam değil. Neden? Çünkü eğer bir din olarak İslam'ın bir kritiğini eleştirisi yaparsak bu din dışına çıkma neticesini doğuracak olan bir şeydir. Peki neyi kastediyor? Kastettiği İslam'ın bir dünya görüşü olarak Hakim olması, İslam kültürü ve medeniyeti, İslam dünya görüşünün hakim olması, o hakim dünya görüşünde üretilen felsefeye İslam felsefesi diyor. Yani bir dünya görüşü, bir zihniyet var İslam kültüründe ve medeniyet tarihinde. Buna bildiğin olarak İslam genel anlamda rengini, havasını veriyor ama sadece ondan ibaret değil. Orada Yunan düşüncesi var. İslam Hint, Fars, İran Düşünceleri var. Bunların hepsi bir araya gelip bir sentez oluşturuyor. Ama bu sentezin asıl kurucu unsuru nedir? İslam'dır. O sebeple yani İslam dinidir. Ama o dünya görüşü sadece ondan ibaret değil. O zaman e, biz işte bu e, terkip, sentez anlamındaki bu bütünlükçü yapıya İslam dünya görüşü diyoruz. O dünya görüşünün bir felsefesi e, olarak İslam'ı e, kastediyor. Şimdi bunu biraz daha soyut olduğunu farkındayım ben de. Hemen açmak için şurada birkaç kavram var arkadaşlar. Onun üzerine duralım. Mesela yazar diyor ki bizim burada kullandığımız İslam aynı İslam tarihi kelimesindeki İslam gibi bir manaya geliyor. Yani ne demek bu? Bu şu demek. Mesela bir İslam tarihi dediğiniz zaman arkadaşlar bir din olarak İslam'ın tarihini mi e, yoksa Hz. Peygamber'in hayatı ve sisi yani başlayan daha sonra bu lefaya daaş şey edeyim. Sonra e, Emevi'ler, Abbasilerle gelişen e, aslında Müslümanların ve dolayısıyla Müslüman devletlerin siyasi tarihini mi anlıyoruz? İslam tarihi dediğimiz zaman işte nasıl orada bir din olarak İslam değil de e, İslam'ın hakim olduğu medeniyetin ve devletlerin tarihini inceliyorsak, İslam felsefesi de bunun gibi bir kullanımdır diyor. Yine herkese başka örnekler veriyor sayfa 5'in sonunda. İslam sanatı diyoruz. Mesela İslam sanatı dediğimizde İslam sanatı işte hat, ondan sonra Ebru, başka diğer tezihni sanatlar, in bunun dışında mimari, plastik sanatlar dediğimizde bunu İslam sanatı veya İslam mimarisi dediğimizde biz bu sanatını ve mimarinin doğrudan vahide e, ilkelerini tek tek ortaya konduğunu mu kastediyoruz yoksa İslam'ın hakim olduğu e, İslam'ın bir dünya görüşü olarak hakim olduğu kültüre ve medeniyete üretilen sanat anlayışına ve mimariye mi diyoruz? Tabii ki e, ona diyoruz. Mesela e, şu an aklıma geldiği için o örneği vereceğim. Mardin'de olan arkadaşlar varsa e, hemen örnek vereyim. Mardin'de mesela e, ulu cami. Artuklular döneminde yapılmış bir e, cami. Orada baktığımız zaman e, kullanılan e, taş malzemenin kendisinden tuttuğunu caminin mimari, minaresindeki yapı e, farklı evet. ama İstanbul'da 1500'lerdeki ki e, kullanılan malzeme ve e, şey farklı, biz bunun hepsini yani ne diyoruz? İslam sanatı, İslam mimarisi e, diyoruz. Buna e, Havasını veren bu ona rengini veren temel unsur İslamdır ama e, ne yapıyor İslam? Yerel kültürlerden, yerel e, mimarilerden, oradaki işçiliklerden, sanat anlayışlarından da etkileniyor ama rengini asıl veren şey nedir? İslam dünya görüşüdür. İşte aynı bunun gibi arkadaşlar, İslam felsefesinde de İslam dininin felsefesini yapmıyoruz fakat e, İslam dininin e, temel e, ilkelerinin dışında bir e, düşünce sisteminden de bahsetmiyoruz. Burada özellikle arkadaşlar sayfa e, altının sonunda e, bu e, hususa işaret ediyor. Yani burada şöyle bıçak sırtı bir durum var arkadaşlar. İslam felsefesindeki İslam bir din olarak İslam'ın felsefesi değil. Fakat İslam'ın e, İslam inanç e, sisteminin yani kelamın ve akaydin Temel ilkeleri nedir? Allah'ın birliği, yani tevhid, peygamberlik, yani rübüvvet, rübüvvetin gerekliliği, öylünden sonraki hayatın varlığı, buna biz ahiret ve me'at diyoruz. Bunlar İslam inancının temel üç ayağı. İslam felsefesi de bu üç ayağı kesinlikle kabul ediyor, onların temel kabullerini esas alıyor ve bunun dışında da bir şey söylemiyor. Mesela İslam düşünce tarihinde e, Allah'ın birliğini inkar eden veya ahiret devriminden sonra bir hayatın varlığını inkar eden e, bir filozof yok. Neden yok çünkü İslam dünya görüşü İstanbul, dünya görüşü bu felsefeye rengini veren temel unsurdur ve o temel unsurunda temel kabulleri vardır. Az önce söylediğimiz gibi yani e, camide kıble mutlaka olmalıdır. Kıbleyi e, inkar edemeyiz. Ama bu caminin e, kubbesi olabilir. E, dört e, e, fil ayağı dediğimiz dörtlü bir ayak üzerine kurulabilir veya dörtlü ayak üzerine kurulmaz da kubbeyi, kubbeyi kullanmaz. Doğrudan e, çatıyı duvarların üzerine oturtabilir. Ama nihayetinde onun bir kubbesi vardır. O e, olmazsa olmazıdır e, e, namazın çünkü. işte aynı onun gibi arkadaşlar. İslam düşüncesinde de temel unsurlar kabul ediliyor İslam felsefesinde ama aradığı yorum farklılıkları olacaktır. Dolayısıyla bu benzetmelerle herhalde yazarın ne kastettiğini biraz daha bozuğa kavuşturmuş olduk. Yani bir din olarak İslam'ın felsefesi yapmak söz etmiyoruz ama İslam'ın temel ilkelerinde göz ardı eden bir felsefe türü değildir. Yani mesela nübüvvet İslam'dan önceki düşünce tarihinde felsefe tarihinde felsefenin bir meselesi değilken bunu İslam filozofları İslam felsefesinin en temel tartışma alanlarından meselelerinden bir tanesi yapmışlardır. Yani meselelerinden değil alanlarından ziyade. E, dolayısıyla o temel kabullerin e, dışına da e, çıkmamışlardır. Ama dediğiniz gibi yorum farklılıkları vardır. O yorum farklılıklarını göreceğiz. Mesela -neat, yani ahiret ölümden sonraki hayatın niteliğiyle ilgili yorum farklılığı olduğunu görüyoruz. Cismani mi, ruhani mi e, tartışmaları var. E, ama kendisine yönelik bir itiraz yok. E, bunu da e, Gazali'yi bahsine bilhassa geldiğimizde bu tartışmaya e, orada tık yaparız inşallah. Şimdi demek ki İslam felsefesi tabirinin birinci kelimesi İslam. Onun ne anlama geldiğini arkadaşlar anladık herhalde. Tabii bu arada sorularınız varsa arkadaşlar e, yazabilirsiniz. Aradan e, alalım onları ki dersin sonunda birikmesin. E, ilgili konuyla ilgili soruyu hemen o yerde cevaplayıp e, devam ederiz. Şimdi ikinci konu, ikinci kavram arkadaşlar daha doğrusu birinci konudayız hala. İslam felsefesi adlandırması konumuz. Bu adlandırmada iki kavram var. İslam ve felsefe. İslam demek ki bu. Felsefe ne anlama geliyor? Felsefe arkadaşlar, kelimenin kök manası üzerinde duracağız ama Yunanca'da bilgelik ve, bilgelik ve bilim manalarına gelen bir şey. Bilgelik buna... Sofiyya diyor Yunanlar. Yunanca da Sophia, arkadaşlar hikmet manasına geliyor. Yani bilgelik manasına geliyor. Sofiyya Şimdi tabii bu kelimenin neyse bir ara vereyim. Kelimenin köküne geçmeden önce e, e, İslam e, felsefesi kelimesinin e, Arapçadaki karşılığı el hikmetül İslamiye ve bu tabir dersin başında söyledim. Bin yılda yakın bir kullanımı olan bir e, tabir. Şimdi onun izahını yapıyoruz. İslam üzerinde durduk Felsefe üzerinde duruyoruz. Felsefe de e, bilgelik ve bilimler sistemi manasına gelen bir kelime. Peki bu kelime Arapça'ya nereden gidiyor? Bu kelime Arapça'ya Yunanca'dan gidiyor. Kelimenin kökü filosofiya, e, Yunancası. E, Arapçalaştırılmış hali e, felsefe. E, filosofiya, e, hikmetin sevgisi, hikmet sevgisi manasına gidiyor. Hikmet sevgisi de Pythagoras tarafından kullanıldığını e, e, biliyoruz. E, Sokrates öncesi, M.Ö. Önce 5-6. asırlardaki e, filozoflardan olan e, e, Pythagoras'ın kullandığı bir şey bu. E, gerçek manada hikmet bilgisi e, Tanrı'nın katındadır. İnsan bu bilginin ancak peşinde olabilir. Yani onu sevebilir, onu peşine düşebilir. O seveplede o kimseye filozof denir. Yani hikmeti seven denilebilir. Böyle bir adlandırma. Bunu ta e, Hicri 2. asırdan itibaren Arapçada e, Yunanlar felsefeyle bunu kastediyorlardı e, diye mütercimler çeviriyorlar. Bu filosofya ne anlamı geliyor Yunanca'da? Aynı bu benim yaptığım izahı ta Hicri 2. asırda 150'li yıllarda yapılan Arapça çevirilerde e, görüyoruz biz arkadaşlar. E, Tabi felsefe bu anlamda e, filosofiya kelimesinin Yunanca'yı ki bugünkü batı dillerinde de e, bu kelime böyle kullanılır. Bunun Arapçalaştırılmış hali felsefe ama Müslümanlar bir kelimeyi daha kullanıyorlar onunla beraber. O da arkadaşlar hikmet kelimesidir. E, bu arada arkadaşlar e, bu ilgili yerlerde geçen parantez içi e, kavramları da özellikle not etmenizi rica ediyorum. Önemli kavramlar bunlar. E, felsefe En'in karşılığında kullanan ikinci bir e, kavram arkadaşlar, e, hikmet. E, hikmet, <gülüyor> Sofya'nın tam da karşılığıdır. Sofya, Yunanca'da hikmet demek, bilgelik demek. Bunun Yunanca e, kelimenin Arapça karşılığı hikmet e, demektir. Şimdi, e, yani Sofya, e, bilgelik, e, eşittir hikmet, e, kelimenin tam kelime karşılığı hikmet Sofya'nın kelime karşılığı tam anlamıyla hikmettir. Müslümanlar bu kelimeyi daha kendilerine ait bir kavram olarak görüyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şerifler'de bu kelimenin kullanıldığını biliyoruz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de hikmet birçok anlama geliyor. Hemen Her yerde bilgelik manasına geldiğini söyleyemeyiz. Özellikle bazı yerlerde vahiy manasına geldiğini, bazı yerlerde sünnet aslında geldiğini biliyoruz. Bazı yerlerde de ama özellikle hikmeti kastediyorum arkadaşlar. Hüküm değil. Hüküm daha ziyade biz ona güç verdik. Otoriteyi verdik manasında ama hikmet ise bilgelik verdik. Vahiy veya sünnet ee, o anlamda kullanıyor. E, bu e, kelimenin bir diğer kullanımı da bilgelik. Yani vahiy ve sünnetin dışında ki bunları biz nereden görüyoruz? Ta ilk e, müfessirlerden itibaren daha sonra Zemaşheri'de, Nesefî'de, Kadveizavi'de fâreti'n-nâzî tefsirlerinde hikmet kelimesinin açılımı bu şekilde o karşımıza çıkıyor. E, bunlardan bir tanesi de dediğim gibi üç manadan bir tanesi, e, başka manalar da olmakla birlikte en çok kullanılanlar bunlardan bir tanesi de bilgelik. Özellikle diğer sınıfta da buna atıf yaptım. E, Lokman Suresi'nin e, şimdi ayet numarasını hatırlayamadım bir hızlıca bakayım. Eee 10 12. ayet olabilir. Ya da 10. 11. ayet de olabilir. Vala kat a'te'yna lukmane tekmete seni şükür lillah. Şimdi arkadaşlar bu e, ayet e, 12. ayet <gülüyor> Mesela arkadaşlar burada e, İbn Kesir ve Kadı Beyzavi buradaki hikmete ilim, e, dini bilgi, iyi kavrama, derin anlayış, yani tefakkuh ve e, uygulamada isabet manalarını veriyor. İbn Kesir ve Kadı Beyzavi buradaki bu o, Lokman 12'deki hikmete bu anlamı veriyor arkadaşlar. Şimdi e, Sofya kelimesinin tam eee karşılığı e, Arapçada hikmet. Bu bir tarafa ama Müslümanlar bu kelimeyi daha ziyade başka bir sebepten dolayı da özellikle tercih ediyorlar. Hikmet kelimesini. Ee, özellikle Yunan düşüncesi, felsefesi ve bilimi. Felsefe aynı zamanda bilim demekti arkadaşlar. Matematik, ilimler, tıp, doğa bilimleri, metafizik, ahlak ve siyaset, mantık bunların hepsini felsefe diyor Yunanlılar. Dolayısıyla felsefe dediğimiz zaman Arapça çevrildiğinde tüm bu ilim dallarının felsefe ediyoruz. Felsefi ilimler dediğimiz zaman yani mantık e, tabii ilimler, doğal bilimler yani matematik bilimler, e, metafizik, e, ahlak ve siyaset yaklaşık 40 civarında ilimden bahsediyoruz. E, Farabi, Sinaalar felsefe dediği zaman, felsefi ilimler dediği zaman. Şimdi bu ilimler e, arkadaşlar Yunan medeniyetinden İslam dünyasına geçtiği zaman e, yani geçti derken çevriliyor, yaklaşık 150 yıl süren bir çeviri var, onu ileriki derslerde inşallah anlatacağız, çeviri hareketini. Ee, bu, tabii ki böyle hemen kabul görmüyor. Çünkü harici bir medeniyet, yani özellikle pagan, yani putteres çok dağınlı bir e, kültürden, medeniyetten e, geliyor. Ama bir taraftan da e, ümmet için, insanlık için faydalı ilimler, bilimler e, burada var o zaman. Ee, öyle olsa bile yine de bir meşruiyet sorunu var. İşte bu meşruiyet sorununu e, aşma noktasında hikmet kelimesi e, e, bir kolaylık sağlıyor. Çünkü hikmet zaten bilgelik manasına geliyor. Özellikle bir hadis-i şerifte e, el-hikmetu daallatul mu'min. E, hikmet mü'minin intikmalıdır. Onu nerede bulursa alır e, hadis-i şerifindeki hikmetine yine bilgelik ve diğer e, medeniyetlerdeki faydalı bilgiler alınması gerekli bilgiler anlamında kabul edildiğini görüyoruz ve dolayısıyla hikmetin de felsefenin eş anlamlısı olarak uzun bir süre kullanıldığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla demek ki İslam ve felsefe iki tane kavramdan bahsettik. Felsefenin de hem felsefe hem de hikmet olarak kullanıldığını görüyoruz. Yani felsefe dediğimizde neye tekabül ettiğini artık çok az çok bu eserlerin, inancı eserlerinin ilk çevrildiği zaman da e, görmüş olduk. Peki felsefe e, yapandan önleniyoruz. Onu da hemen söyleyelim. Fe, felsefe kelimesinden türeyen feyle yine arkadaşlar parantez içi kavramlar. Bunları da not edin. Ve <gülüyor> onun çoğulu felasife. Aynı şekilde bilge e, hakim yani hikmetten türeyen yoğun onun çoğulu da hükema e, kelimesi arkadaşlar. Dolayısıyla e, biz e, bu iki kavramın yan yana geldiği zaman e, Arapçadaki karşılığı olarak El-Hikmetul İslamiye e, şeyini buluyoruz. E, tabirini buluyoruz. Ve bu tabir peki e, ne zamanlara kadar kullanılmış? Bu tabirin Ta-Hicri e, 4. asra kadar kullanıldığını görüyoruz. Yani binli yıllardan itibaren bu kavramı biz kullandığını görüyoruz. Sayfa 7'nin ortalarında arkadaşlar. Yazarımız 1370'te vefat eden bir alimin eserinden alıntı yapıyor ki daha geç bir dönemdir. Ben bundan 400 sene öncesinde de bu kavramın yani 900'lü yıllarda da miladi 900'lü yıllarda bu kavramın kullanıldığını söyleyebilirim. Çünkü bunlar elimize ulaşmış, günümüzde ulaşmış kaynaklar. Dolayısıyla İslam felsefesi dediğimiz zaman El Hikmetül İslamiye, burada yine parantez içinde giriyorsunuz, Türkiye İslam, İslam filozofları. Bu tabirin çok daha gerilere kadar gittiğini görüyoruz. Demek ki aslında bu alanın adlandırılması için doğru olan tercih İslam felsefesi. Şimdi yazar bunu neden söyledi? Yazar bunu şunun için söyledi arkadaşlar. Aşağıda göreceğiz şimdi sayfa 8'de. İslam felsefesi ve İslam filozofları tabiri yıldır Müslümanların kullandığı bir <gülüyor> tabir olmasına rağmen... <gülüyor> Modern dönemdeki özellikle oryantalistler ve onların görüşlerini takip eden bazı araştırmacılar arkadaşlar. İslam felsefesi değil de Arapça felsefe ya da Arap felsefesi tabirini kullanıyorlar. Şimdi burada arkadaşlar birkaç yaklaşım var bu adlandırma meselesiyle ilgili. Batı dünyasında modern döneme geldik şimdi. Modern dönemde bir kaç yaklaşım var, ee, özellikle burayı e, not almanızı tavsiye ediyorum. İki yaklaşım ben yani ön planını çıkartacağım. Burada yine çok sayıda isim var. Bu isimlerden de birer tanesini bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Fazla burada isimleri tek tek bilmek gerekli değil. Ee, i̇ki yaklaşım var. Bir Arap felsefesi ve Arapça felsefe diyenler. Bu birinci yaklaşım. Bir ikinci yaklaşımda İslam felsefesi veya Müslüman felsefesi e, diyenler. Şimdi önce birinci yaklaşım. Aşağıda üç ve yaklaşımlar da var ama onları da geçeceğim ben. Bu bir ve ikinci yaklaşım. En önemlisi bunlar. Modern dönemde ne deniliyor e, bu alanda? Nasıl adlandırılıyor? E, bu birinci yaklaşımda yine kendi arasında arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Bir Arap felsefesi diyenler var. Ki bunlar ilk oryantalistler. 1940'lara 50'ler'e kadar bu görüş e, hakim. E, onlara Arap felsefesi demesi dönemin ırkçı e, yaklaşımlarının bizim alandaki bir karşılığı. Çünkü e, burada notlarınız arasında yok ama hızlıca bir iki cümleyi söyleyeyim. Ee, özellikle e, Selçuklular sonrasında e, Selçuklularla birlikte e, Türklerin siyasi anlamda İslam dünyasında e, hakimiyeti e, ele geçirmesiyle beraber aslında Türklerin bilimsel düşünceye ve felsefi düşünceye bir darbe vurduğunu ve bunu da Azalı ile yaptıklarını iddia ediyor bu e, isimlerin bir kısmı. O sebeple Gazali sonrası bir felsefe ve düşünce, bilimsel düşünce Müslümanlarda olmamıştır. Ee, dolayısıyla ondan önceki Arap dönemi, e, siyaseten hakimiyet dönemi Arapların olduğu dönem. E, Arap felsefesi bu anlamda daha uygun bir tabirdir diyorlar. Ya da e, bazı ırklar e, felsefe ve bilim yapmaya meziyetine sahip değillerdir. E, mesela e, şeyler... Türkler bu meziyete sahip değildir diyorlar. Açık açık bu görüşler olduğunu diyoruz. Hatta burada birkaç birkaç görüş var. Yani bazıları sadece Yunanlılar felsefe yapar. Onun için İslam'da hiç felsefe olmamıştır e, diyenlerden tutun da. E, Ari ırk ve Sami ırk yani e, Arapların içinde olduğu olan içinde olduğu Sami ırk. Ari'ler ise Hindular, İranlılar ve bugünkü Avrupalılar. Bunlar felsefe yapar ama e, Ari ve Sami ırkın dışındaki ırklar felsefe yapamaz, bilim yapamaz diyen bir başka grup var. O sebeple Türkler onların dışında kalıyor. Yani bu Arap felsefesi diyenlerin tamamen dönemin o ırkçı nazariyelerinin bir uzantısı bunun İslam düşüncesine uyarlanmasıdır. Biliyorsunuz bu Darwinist düşünce, ırkçı düşünce sadece belli alanda kalmıyor bunlar. Yani Darwinist düşüncenin ekonomide bir karşılığı var. Siyasette bir karşılığı var. Aynı şekilde ırkçı teorilerinde sadece siyaset düşüncesi ve felsefesiyle sınırlı kalmadığını biliyoruz. Her alanda bir karşılığı olduğunu bunların biliyoruz. O sebeple bu ilk görüş Arap felsefesi ya da Arapça felsefe diyenler arkadaşlar e, bunların ilk kuşakları e, Arap felsefesini tercih ediyorlar ama daha sonraki kuşak Arapça felsefe tabirini e, kullanıyor. E, özellikle özellikle de arkadaşlar modern dönemdeki isimler e, ki burada bir tanesini söyleyeceğim not ediniz e, Dimitri Guttas e, Arapça felsefe e, tabirinin kullanılması gerektiğini e, söylüyor. Şimdi birazdan bunların gerekçelerine geçeceğiz. Bunlara göre e, bu Arapça felsefe diyenler daha rasyonel ve akli bir e, şey sunuyorlar. Diyorlar ki e, İslam medeniyetinde üretilen felsefe eserlerinin dilleri, e, dili Arapça'da büyük oranda Türkçe ve Farsça yazılan eserlerde Arapça kavramlara, terminolojiye dayanıyor. O sebeple felsefe Arapça olarak üretilmiştir İslam coğrafyasında, İslam medeniyetinde. Onun için biz Arapça felsefeyi daha doğru olarak görüyoruz diyorlar. Evet arkadaşlar bu birinci yaklaşım ve Dimitri Butas burada öne çıkıyor onu söyleyeyim. Modern dönemde yaşayan isimlerden birisi olarak. Şimdi ikinci yaklaşım bunu kabul etmeyen hem oryantalist hem İslam dünyasından bazı araştırmacılar onlar da İslam felsefesi ya da Müslüman felsefesi tabirini kullanıyorlar. Bu da yine kendi arasında alt bölümleri var ama daha çok kullanılan arkadaşlar İslam felsefesidir. Ee, yani Arap felsefesinin karşılığında İslam felsefesini kullanıyorlar. Ve burada da bir isim söyleyelim. Mesela Seyyid Hüseyin Nasr'ı e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Sayfa 8'de. Bunlar e, İslam İstanbul hittinde yani bu felsefe İslam coğrafyasında e, ortaya çıkıyor. Müslümanlığın hakim olduğu siyaseten şu hakim olduğu ve İstanbul'un bir dünya görüşü olarak hakim olduğu bir e, muhitte, İstanbul muhitinde ortaya çıktığı için İslam felsefesi doğru bir kullanımdır e, diyorlar. Bunların gerekçesi de bu. Yani her ikisinin de bir gerekçesi var. Şimdi e, Hilmi Ziya Ülken, e, Türkiye'de önemli bir e, düşünce tarihçisi. O e, bu birinci görüşün gerekçesini şöyle eleştiriyor arkadaşlar. Birinci görüş neydi? Arap ya da Arapça felsefe diyenler özellikle e, Arapça felsefe diyenlerin görüşünü Hint-Jaïa ülken şöyle eleştiriyor. Bir e, alanda yazılmış olan eserlerin dilinden hareketle biz o arını adlandıramayız diyor. Neden? Çünkü Batı düşüncesinde 1500 1600lere kadar bilim dili e, Avrupa'da e, binlerden 1500 1600lere kadar e, İngilizce, e, İspanyolca, ondan sonra İtalyanca, Almanca dilleri daha sonra e, bilim dili haline geliyor. Bu dillerin bilim dili olmasından önce 1600'lere hatta 1700'lere kadar batıdaki bilim dili latince idi. Edebiyat dili de kısmen büyük oranda daha doğrusu Yunancaydı. Biz şimdi e, buna bakarak batı felsefesine e, latince felsefe nasıl diyemiyorsak İslam medeniyetindeki de Arapça felsefe dememiz doğru değildir diyor arkadaşlar. Dolayısıyla onların o gerekçelerine bir eleştiri getiriyor. Evet arkadaşlar bu Burada üç ve dördüncü yaklaşımlar da var. Ben onları e, geçiyorum. Şimdi e, sayfa 10'un e, on, sonunda bir başka başlığımıza geçeceğiz ama buraya kadar bir soru varsa onları alalım. Özellikle burada dediğimiz gibi adlandırma e, önemliydi. Stam felsefesi e, adlandırma bu. Stam felsefesi Neyi kapsıyor? Onu da yukarıda kısaca söyledik ama şimdi geldi onun açıklaması. Şunu kapsıyordu. Sadece filozofların ürettiği felsefe değil, kelam tasavvuf, ondan sonra usulü fıkıh dil ilimleri bunların da bir felsefe olduğunu yazar, iddia edecek. Ama bunu ilk başta söylemişler, hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Tekrar sayfa 4'e... Pardon 5'e dönersek 1. paragrafımızdaki ilk paragraftaki bir tanım var orada. Şimdi o tanımın açıklamasını sayfa 10'da ve devamında göreceğiz arkadaşlar. Yani kı kısa bir özet yapmak gerekirse adlandırma hususunun üzerinde durduk. Biz adlandırmadaki e, İslam'ın ve felsefenin e, ne anlamına geldiğini ve onların tarihçesini gördük. Modern dönemde ortaya çıkan iki görüş var. O iki görüşün de e, ne olduğunu ve gerekçelerini e, gördük. O görüşü yönelik dilimcisi yönelik eleştiriyi de gördük. Şimdi arkadaşlar ikinci bir husus. Yani İslam felsefesinin, İslam felsefesi dediğimizde biz hangi alanları kastediyoruz? Buradaki sorumuz bu arkadaşlar. Hangi alanları kastediyoruz? Ee, yazar, Akare'nin yazarı. E, burada da yine iki görüş olduğunu e, söylüyor arkadaşlar. Tabi notlarımızda böyle maddelendirilmemiş ama ben kolay anlaşılması için maddelendiriyorum. Burada da aslında iki görüş var arkadaşlar. İsterseniz öyle not alabilirsiniz bir kenar. Okurken sonra karşılaştırırsınız o notların neye tekabül ettiğini. İki görüş var. Bir, İslam felsefesinin sadece Kimdi'ler, Farabi'ler ve bunların devamında gelen filozofların felsefelerinden ibaret sayanlardır. Birinci görüş. Bir ikincisi de İslam felsefesi dediğimizde biz İslam filozoflarının felsefesi ama aynı zamanda onun yanında Kelamın, tasavvufu e, ve dil felsefesi, ondan sonra tarih felsefesi vesaire, Bunları da bunun içine katmamız gereken diyen ikinci bir görüş. Bu birinci görüşün şeyi belli ama ikinci görüşte kendi arasında alt gruplara ayrılacak. Ben o alt grupları yine e, sizden talep etmiyorum ayrı ayrı bilmenizi ama e, onların da tek bir görüş olmadığını bilmemiz lazım. Onlar da kendi arasında alt gruplara ayrılıyor. Yani <gülüyor> e, İslam felsefesi dediğimiz zaman hangi alanları kastediyoruz sorusuna verilen cevap iki şekilde karşımıza çıkıyor. Bir, filozofların felsefelerinden bunu ibaret sayanlar. Tabii ki yazar bunu da kabul etmiyor. Sayfa 11'de yine bol kadın olarak görüyorsunuz son paragrafın başında. Bundan ibaret değildir diyor. İslam felsefesi dediğimiz zaman biz Başka disiplinlerdeki nitelikli, felsefi nitelikli düşünceleri de e, bir felsefe türü olarak saymamız gerekir diyor. Nedir onlar peki? Onlar arkadaşlar ben dersin başında İzmir'den hatırlayacaksınız bir e, tablo e, sizlere sunmuştum. E, kelam, tasavvuf, usulü, fıkı, dil ve selefi düşünce bunun içerisinde alır diyor şey. Onlar da bir felsefe diyor İzmirli. Yazar da buna benzer bir şekilde bu sayfa 11'de İslam felsefesi dediğiniz zaman kelam, tasavvuf, usulü, fıkıh, tefsir, dil ve edebiyat çalışmaları, siyaset nameler, tarih ve benzeri takım alanlardaki e, felsefi nitelikli düşünceleri de elhazır. Yalnız arkadaşlar bu hemen şunu söyleyelim. Yani tefsir e, mesela hemen dikkati çeken bir şey veya usulü fıkıh e, bu felsefe midir diye sorabilirsiniz. Hayır. Bunların içerisinde felsefi nitelikli olanları bir felsefe olarak görüyor yazar, bir felsefe eseri olarak görüyor. Mesela e, İbn-i Kesir'in tefsiri bir felsefe e, şey isteyemez ama dirayet tefsirleri e, büyük oranda bu yazarın bu e, anlamına göre bir felsefe eseridir, felsefe yapıyor orada yazar. Bir din felsefesi geliştiriyor, bir kelam geliştiriyor, bir e, yorum metodolojiyi geliştiriyor. E, Kutsal metnin Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlaşılmasıyla ilgili bir yorum geliştiriyor. Mesela Keşşaf, Fize, işte Kadıbeyz abi, bunlar felsefenin nitelikli bir eserdir yazarın görüşüne göre. Onları da bir felsefe e, kapsamında görmemiz gerekir. Demek ki o zaman arkadaşlar birinci görüş Salt filozofların eserlerinden onların felsefe sistemlerinden ibaret sayanlar e, var. Salt felsefesini buna özellikle oryantalist düşünürler diyor yazar. İkinci görüş ise hep oryantalistlerin hem de e, modern dönemdeki bazı Müslüman araştırmacıların e, görüşü, e, İslam felsefesi sadece bu klasik filozoflardan ibaret, onların eserlerinden ve görüşlerinden ibaret değil. Aynı zamanda e, tasavvufu, kelamı, usulü, fıkı, tefsir, dil, edebiyat, tarih gibi e, alanları da kapsayacak bir genişliğe sahiptir diyor. Şimdi arkadaşlar burada e, tabii birkaç görüş var. Yukarıda söylediğim gibi. Ee, mesela ben bunları tek tek isim olarak adlandırmayacağım. İkinci görüşün alt başlıkları, alt grupları var diye bilmemiz yeterli. Mesela bunların arasından bir grup e, diyor ki İslam felsefesi e, eşittir. Felsefe yani filozofların felsefesi felasefe diyor buna yazar özellikle. Burada hemen dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Bu e, parantez içinde felsefe kelimesi sık sık özellikle kullanıyor. Burada hindiyi... Ee, Farabi, abi, i̇bn Sina, i̇bn gibi filozofları kastediyor. Felasife dediği zaman onlar kastediliyor. Ee, öbürlerine de filozof diyor ama onlar işte kelamcı, kelam alimi onu e, dolaylı olarak filozof sayıyor. Dolayısıyla bu e, alt ikinci görüşün alt e, şeyleri de kendi arasında farklılaşıyor. İşte mesela bir grup e, felsefenin felsefesi aynı zamanda kelam ve tasavvuf diyor. İslam felsefesi eşitli. felsefenin eserleri, düşünceleri artı tasavvuf ve artı kelam. E bir başkası buna usulü fıkhı ekliyor arkadaşlar. Sonra bir başkası e, tasavvuf usulü fıkhının dışında gramer ve dil çalışmalarını etkiliyor, ekliyor. Sayfa 12'de bunların örneklerini görüyoruz. E, sayfa 13'te daha da bunu genişleten yorumlar görüyoruz. E, e, mesela selefi düşünceyi de e, bunun içerisine e, katan isimler olduğunu görüyoruz. E, ve bunların da bir takım örneklerini e, görüyoruz. Mesela siyaset teorisi dediğimiz zaman, siyasetname e, yani bir siyaset felsefesi eseri olarak nizami mümkün siyasetnamesini e, saymak mümkün veya tasavvuf e, e, dediğimiz zaman tüm tasavvufu değil de özellikle Saddettin Konevi ve Muhyiddin İbn Arabi'nin tasavvufunu bir felsefe Olarak görmek mümkün. Burada arkadaşlar bir kafa karışıklığından mahal vermemesi için ben şu sayfa e, 11'deydi inanıyorsam oradaki e, bir cümleye bir daha tekrar dönmek istiyorum. Sayfa 11'de şu Bolt olarak yazan cümleden sonra o halde diye başlayan cümlede arkadaşlar özellikle e, bu alanları saydıktan sonra felsefi nitelikli düşünceler diyor. Yani demek ki tüm tefsir... E, veya tüm usulü fıkıh eserleri veya tüm siyasettlamelere felsefi nitelikli gözüyle bakmıyoruz. Onların içerisinde mesela tasavvuf, diyelim. tüm tasavvuf eserleri felsefi midir? Hayır. Onların belli bir kısmı felsefi niteliklidir. Ee, onlara biz felsefenin içerisine sokabiliriz diyor. Yani işte Muhyiddin İbn Arabi, Konavi bu anlamda e, felsefenin içerisine itale edilmeye çok da e, müsaittir veya e, Siyaset arasında özellikle nizam mümkün ki buna müsaittir. Yani arkadaşlar demek ki e, tüm bu alanlarda sayılan tüm eserler, tüm o disiplinin hepsi bütünüyle felsefenin kapsamına girmiyor. Bunun altını özellikle çiziyorum, bilmiyorum. E, anla, anlaşıldı herhalde, umarım anlaşılmıştır. E, dolayısıyla arkadaşlar, e, bu ikinci başta da şöyle özetleyebiliriz. İslam felsefesi dediğimiz zaman, yazar ki görüş olduğunu da söylüyor. Bir, bunu e, filozofların klasik, bizim felsefe dediğimiz filozofların felsefesinden ibaret sayanlar. Bir de böyle değil de daha kapsamı geniş tutanlar. Ama bu kapsamı geniş tutanlar da kendi arasında e, ayrılıyorlar. Kimisi 3, kimisi 4, kimisi 5, 6, 7 disiplinden bahsediyor. Bunların içerisinde yazarın daha çok etkilendiği isim İzmirli İsmail Hakkı'dır arkadaşlar. Sayfa 14'te. İzmirli İsmail Hakkı ee, bu 5 disiplini sayıyor. Yukarıda bahsettiğim tasavvuf, kelam, e, usul, selefi düştüğü bir de e, felasifenin görüşleri. Bu 5'li e, şeyi sayıyor. E, makale yazarı ise bunlara ilaveten eden dil, bilim, tarih e, ve müfessirleri sayıyor. Yani 8 oluyor. Bir de ayrıca e, <gülüyor> benzeri Düşünürler diye ayrı bir kategori açıyor. Sayfa arkadaşlar ee, kaç oldu? 14'ün Sondan ikinci paragrafı. Yani İslam felsefesi dediğimiz zaman demek ki ee, yazarımıza göre ne kastediyoruz? Kastediyoruz. E, Selefilerin, filozofların, kelamcıların, sufilerin, talihçilerin, ee, tarihçilerin sözcülerinin de içinde olduğu çok geniş bir ee, alandan söz ediyoruz demek ki. Evet. Şimdi arkadaşlar burayla ilgili de bir sorumuz varsa onu alabiliriz. Evet. O zaman devam edelim. Soru yok herhalde Evet. Şimdi arkadaşlar ee, bu Son üçüncü başlığımız bir önceki başlığın aslında bir devamı oradaki konuyu anladığımız zaman buradakini daha rahat anlayabileceğiz. İslâm düşüncesi arkadaşlar. Şöyle yapalım bu konuya geçmeden ben bir şey geldi aklıma ondan sonra devam ederiz. Diğer sınıfta da bunu sordum arkadaşlar. Sizlerin de açık öğretim ilahiyat okuyanlarınız var aranızda tahmin ediyorum. Ee, orada ikinci sınıfta e, İslam Düşüncesi diye bir ders var e, Hala daha var diyebiliyorum. Kitabı da bende var. Aa, kitabı da baktım. Hatta e, okudum da bir, epey bir kısmı. E, o kitabı arkadaşlar, o dersi al, al, almışsınız değil mi? Onunla ilgili bir şey soracağım da. Şimdi ee, o dersi alan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Ee, İslam düşünce tarihini kastediyorum. Evet, İslam düşünce tarihi. O derste ilk e, konu İslam düşüncesi nedir? Ee, İslam düşüncesinin mahiyeti içeriği diye bir bölüm vardı. O bölümde 2-10 ders e, notlarını hazırlayanlardan birisi Mehmet Bayraktar olması lazım. ki Burada yukarıda ismi geçti. Mesela Mehmet Bayraktar, sanfer sebesi tarihi yazarı. Ee, şöyle hemen sayfa 14'ün başında geçiyor. Şimdi e, bayraklar, İslam felsefesinin içerisine arkadaşlar kelam, tasavvuf ve usul-fıkıh gibi alanların yanında, yani felsefenin yanında kelam sayıyor 2, tasavvuf 3 usul-fıkıh 4 bunun dışında pratik felsefe grubunda olan ahlak el-heikmetul ameliye diyoruz biz buna pratik felsefe, ahlak 5 İktisat 6 ve siyaset 7. 7 tane e, başlık. E, o eserde de e, İslam düşüncesi e, dediği zaman yazar buradaki bölümleri kastediyor. Şimdi şunu için bunu ben e, örnek verdim. E, bu yazarın kullandığı kavram aslında İslam düşüncesi diyoruz. Yani Türkiye'de bu alanda e, yazıp çizen, akademik çalışmalar yapan isimler. Bizim bu ders notlarımızı hazırlayan hocamızın İslam felsefesi e, genişletilmiş anlamda İslam felsefesi dediği şeye biz daha çok İslam düşüncesi diyoruz arkadaşlar. İslam düşüncesi dediğimiz zaman e, çok da aslında bir sorun e, olmuyor. E, çünkü bütün bu disiplinlerin hepsini içerisine alıyor. Mesela Türkiye bu anlamda Türkçe ilk çevrilen eserlerden bir tanesi çok önemli bir çalışma, İnsan Yayıncılık tarafından yıllar önce çevrilmişti 1980'li yıllardaki çok o zaman için çok önemli bir kaynak bu. O dönemin entelektüelleri, aydınlar, akıllı için. Bu İslam Düşünce Tarihi M.M. Şerif'in editörlüğünü yaptığı 4 ciltlik, şimdi 2 cilt olarak tekrar yayınlandı. Orada İslam Düşüncesi Süleyman Uludağ'ın, evet söylediğiniz iyi oldu, Sahra Hanım. O da İslam Düşüncesi kitabında tasavvuf ve kelamı sayıyor. Felsefenin yanında 3 toplam 3 disiplinden bahsediyor. Aslında burada yazarımız e, genel anlamda bizim bu alandaki akademisyenlerin e, tamamına yakının hemen hemen İslam düşüncesi dediğimiz şey yazar biraz bunun dışında kalarak İslam felsefesi diyor. Yani bu e, nazari düşüncenin diğer ayaklarını yani kelam tasavvufu, usul düşüncesini, içtihat teorisi yani hukuk felsefesi dediğimiz o, o, onları da bu alana kat atarak İslam felsefesi diyor Ama aslında e, işin doğrusu burada bir adlandırma e, şeyi var. Yani felsefeyi düşüncenin karşılığında kullanıyor. E, yoksa e, bence bu e, şeyin dışında, bu adlandırma ile ilgili, bu e, nüansın dışında aslında içerik noktasında bir e, fark yok. Şu ikinci başlıkta anlattığımız şeyler aslında bizim İslam düşüncesi dediğimiz e, ve ilgili kaynaklarda bahsettiğimiz şeyler. Bunların bir karşılığı Bunlara felsefe denir mi denmez mi? Bu işte bir tartışma. Felsefe niye denir? Felsefe özel bir düşünce tarzının adıdır, onun karşılığı şudur diyenlere göre. Tabi bu, bunlar felsefe olmuyor. Bunlar bir nazari düşünce oluyor. Yani böyle bir tartışmanın ürünü arkadaşlar bunlar. Burada aklıma geldi için onu da işaret edeyim dedim. Şimdi o başlığın bir devamı. Biz bunlar İslam düşüncesi diyoruz daha geniş manada aslında. Ama tabii notlarımız ve sorularımız bu kaynakta hazırlandığı için siz bu kaynaktaki e, şeyleri esas alacaksınız arkadaşlar. Onun için de konuda işaret edelim. Şimdi e, bunlar e, filozofların diğer İslam düşüncesinin diğer alanları olan kelam ve tasavvufla çok sıkı bir e, ilişkisi var arkadaşlar. E, sıkı bir ilişkiden kastım şu, karşılıklı bir alışveriş var. Yani bir takım kavramlar noktasında alışveriş var, yöntem noktasında alışveriş var. Sonra bir takım meselelerin, tartışmaların bir ilim dalından diğer ilim dalına geçmesi ve orada tartışmaya açılması şeklinde çok ciddi bir iletişim ve etkileşim var ilk dönemlerden itibaren. Bu etkileşimin ilk ürününü, ilk karşılığı örneklerini biz Hicri 2. asırda yani yüzlü yıllarda Yunanca eserlerin çevrilmeye başladığı dönemde Muğteziye de görüyoruz. Muğteziye, Yunan felsefesinden çok ciddi manada e, etkileniyor. Daha sonra bu etkileşim diğer tarafta da oluyor. Muğteziye'nin kelam düşüncesinden etkilenen veya Eş'ariye'nin, Maturidiye'nin özellikle bu üç kelam ekolunun e, düşüncelerinden etkilen filozofları görüyoruz. İşte Kimdi Muğteziye'den e, etkileniyor. İbni Sina yine e, Eş'ariye ve Maturidiye kelamına, e, Muğteziye kelamına çok şey borçlu, yani karşılıklı bir etkileşim var. Bir takım meselelerin tartışılması, kavramların alınması konusunda, mesela özellikle çok nüans bir mesele ama ince bir konu ama örnek verelim. Mesela felsefe, metafizi çok temel tartışılanan bir tanesi mahiyet meselesidir, san felsefesinde. Mahiyet bir şeyin ne olduğu, neliği dediğimiz mahiyeti. Bunun ilk örneklerini biz bu tezi Eş'ari ve Maturidi kelamında görüyoruz. Onlar mahiyet demiyorlar, şey-iye diyorlar arkadaşlar. Mesela şey-iye bir şeyin ne olduğu şey kelimesinden türetiliyor. Ama bu tartışmada nereye gittiğini görüyoruz. İlk olarak Kur'an kelime geçen ayetlerdeki şeyden hareketle bunun türetildiğini görüyoruz. Yani e, öylesine bir etkileşim var ki kelam alimlerinin tartışmalarından filozoflar e, alıp takma yapıyorlar. Hem kavramsal hem tartışmalar düzeyinde, mesele düzeyinde yani. E, ama tam tersi e, de görmek mümkün. Filozofların eserlerinden ve görüşlerinden etkilenen Sufiler ve keramcılar olduğunda görüyoruz keram alimleri. İşte bu üçüncü başlıkta bunları görüyoruz. E, Muhtezid'den etkilenen, e, onlarda etkileşim halinde olan bir isim olarak Kindi. Yine keramdan e, çok şey e, alan i̇bn Sina, keram düşüncesinden. E, ...tasavvuftan e, çok ciddi manada etkileniyor. Sühre verdiği ve Molda Sadra karşımıza çıkıyor ama... ...bu etkileşim karşı tarafta da e, bir yankı uyandırıyor. E, Kazale gibi, Fahrettin Naze gibi, Seyit Çelik gibi... E, ...büyük kelam alimleri, e, tasavvuf, e, e, felsefeden, İslam felsefeden, şeyden, bu, filozofların... E, ...ciddi sinalardan çok ciddi manada etkileniyor. Ee, özellikle Fahrettin Azim bu anlamda çok önemli bir isim. Ee, ama aynı şekilde e, şeyleri de, tasavvuf alimlerinin de i̇bn Sina'dan ve diğer İslam filozoflarına ütlendiğini görüyoruz. Yani karşılıklı bir e, etkileşim var. Orada da kimi söyleyebiliriz? Muhyiddin, i̇bn Arabi ve e, Saddettin Konevi özellikle. E, felsefe... Yani i̇bn Sina o çizgideki felsefe, yazarın felsefe dediği çizgideki felsefeden ciddi manada etkilenen isimler yani karşılıklı bir etkileşim ve bu, bu etkileşim arkadaşlar 1200'lü yıllarda artık bir senteze doğru e, var, var, varıyor netice bir sentez düşüncesine doğru e, gidiyor iş. Yani hem İbn Sina'cı felsefe ama hem de e, kelam, tasavvuf ve aynı zamanda dini ilimlerde içine alan bir sentez, terkip düşüncesi özellikle 1300'lü yıllardan sonra tam zirve noktasında Osmanlı'da e, varıyor arkadaşlar. Bu sentezin e, e, büyük e, isimleri Osmanlı'da yetişiyor biraz daha. i Çircihani Osmanlı döneminde yaşayan ama Osmanlı coğrafyasında değil. E, Timur'un e, Semerkant Sarayı'nda e, tuttuğu bir alim. E, ama etkisi Osmanlı'da ortaya çıkıyor. Büyük bir etkisi var. Ve yine bunun gibi başka büyük Osmanlı alimlerini görüyoruz. Bu ilimlerin hepsinin arasında bir sentez yapan, işte Kınalızade gibi, e, ondan sonra Şeyhülislam i̇bn Kemal gibi ki ders e, bu ders notlarını son haftalarında mesela İbn-i Kemal'le Kemal e, bitireceğiz. E, Kemal Paşezade veya i̇bn Kemal o e, Kınalızade, Taşköy Zade gibi 1400'ler, 1500'ler ve 1600'lerin Büyük e, alimleri bütün bu ilimler arasında bir senteze ev alıyorlar. E, bunu arkadaşlar Osmanlı Zülcenaheyn diyor böyle bir alim e, prototipine. Yani hem akli hem de nakli ilimlerdir. Aynı zamanda tasavvufta derinleşmek. E, yani ilim, zahiri ve batini ilimler e, ve akli ilimler. E, ki zahiri e, nakli ilimler oluyor batınî ilimler, irfan, tasavvuf dediğimiz şey, akıl ilimler felsefe ilimler. Bu üçünün arasında e, bir sentez yapıyor. Osmanlı uleması ve Osmanlı ve Bunu uzun yıllar e, bu sentez e, büyük düşünürler yetiştiriyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde dersimizde bitirmiş olduk. Sizlerin soruları varsa arkadaşlar onları alabiliriz. E, yarın inşallah ikinci hafta dersini, pazar günü 3. üçüncü hafta dersini yapacağız. Ondan sonra cuma dördüncü haftadan devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet, sorularınız varsa arkadaşlar alabiliriz. Ee, dediğim gibi, yani benim çok yoğun bir programım var. Bu sebeple e, bu sınıfın dersini bir saat yapabileceğim. Yani fakültede çok yoğun bir ders programımız var. Diğer sınıfa gelme imkanınız olursa orada şey yapabiliriz veya şöyle yapabiliriz siz oraya gelemiyorsanız burayı bir saat erken başlatabiliriz orayı bazen bir saat yaparız bunları ileriki haftalarda konuşabiliriz arkadaşlar çünkü bazı konuları daha uzun anlatmak durumu oluyor Tabii 100 dakika yapınca dersi sizde biraz daha özet geçmiş olduk evet öyleyse arkadaşlar yarın akşam inşallah 2. hafta dersinde görüşmek üzere görüşmek üzere hayal akşamlar Mm-hmm. <clears throat>